29 Mayıs Cuma yani yani, kayda başladı. Aslında biraz idealist id id yani böyle utopik şeyler de yani benim de, yani herkes böyle işte bütün birlik olmuşsun ki. Evet. Herkesin evet. güç sahibi olalım ki muhakkabımızda biz öyle şey... Evet ama şimdi şöyle yani onda, önce önce birlik olmamız, evet. birbirimizi tanımamız ondan sonra bunu yapmamız gerekiyor. Yani biz. maillerde fazla o yazmıyorum böyle bilmemizde bana kalırsa çünkü sözler şöyle oluyor yanlış anlaşılabiliyor. <gülüyor> Toplantı en iyisi bana kalırsa. Şey olarak. Ya e, yazdım, o, ya orada yazdım. iletişim. Gerçekleri de ters biliyorsunuz. Ben şimdi şey bilmiyorum arkadaşlar ama yani zannediyorum bizim e, mail, mail grubun bir açık olabilir. Mesela mail grupları değilse de açalım zaten. Dolayısıyla e, yani bundan öncekileri değilse şey yapalım, kaldıralım. Bundan sonra açık olacağını deklare merkezi açalım. Mailler de açık gülsün. Böyle hmm. herkes böyle bir akım atıp tutmasın. onlarda kayıtlı olsun. Birisi oku, okumadan cevap yazmamayı sağlar. Bu iyi bir şey. Öyle herkese şey yapmaz. O açıklığı orada devam ettirilme aynı mantıkta bir, iki e, ki herkes istediği projeyi önermekte önerme hakkı sahip değil mi? Bak okay. bir öneriyi kurulun yapabileceği tek şey meclise taşımak. Başka bir hakkı yok. O yüzden projenin ardından tartışma gerek yok. Şunu sormak <gülüyor> istiyorum şimdi. Onu talata söylüyordum. Şimdi ilk toplandığımız zaman böyle bir 100 küsur kişilik bir kalabalık toplantı olmuştu. Ya. Oradan istekler <gülüyor> gelmişti. Yani istekler de <gülüyor> gelmişti. Şimdi bu istekte, isteklerin hiçbiri daha sonrasında gelmedi, değil mi? Evet. Meclis. Gelmedi. Yani, yok önerdi mi? Yani, yanım ya da ediyorum. hani girip katılan da olmadı. Toplantılarda çoğun çok az kişiyle geçiyor. Şimdi bu <gülüyor> noktada şimdi Ali de herhalde Ali Şimşek de eee o ilk ee, selam ilk süreçte bir etkinlik olmadığı için o topla konuşma dizisini yaptı. <gülüyor> şimdi bu konuşma dizisini yapıyor olması meclisin e, proje ya da etkinlik üretebildiği anlamına mı geliyor yoksa bu Meclis meclisin üyesinin eee çalışmalar tamam hoş geliyor. Sandalyemiz yok. Selam <gülüyor> çıkarsak nereye ne, ne, Yani orada da aslında temel şey şey şöyle bir şey ya, yani bugüne kadar ki benim toplamda bu kolektif hikayelerde yan yana gelmede beraber bir şey yapma yan yana gelmedeki ki bütün yapıların hepsinde kişilerin ve bireylerin inisiyatif ve özgürlükleri her şekilde elinden alınmış bugüne kadar da bu, bu biçim hiçbir şekilde bir şey sonucu vermedi. Yani benim nezlim de sonucu vermedi. Beni de ikna etmedi bugüne kadar. Ama bireysel inisiyatifleri ya da kişisel şeyleri yine topluluğun malı haline getirmeye kalkışırsak o zaman yine var olan handikapların aynısını yaşayacağız. Bireysel inisiyatifler gidecek. insanların proje üretme güçleri ve istekleri bitecek. bunları bitecek. Biz buna hizmet edeceksek gerek yok yani tekrar bir birliktelik oluşturuyoruz gibi bir hizmetle yola çıkmamıza gerek yok. Biriyi öldüreceksek yani kişiyi öldüreceksek, kişi özgürlüklerini öldüreceksek, inisiyatiflerini öldüreceksek hiç yan yana gelmeyelim. yani Ben buradaki kuruldan dolayı kendi var olan bireysel inisiyatifimi bir tarafa bırakıyorsam zaten artık başkalaşmış demeyin, demeyin var olan yaşamsal konsantrasyonumu... Farklılaştırıyorum demektir. Ben bir yerim açıktan bana e, veri gelebileceğini e, şey ama bireysel anlamdaki kendi konsantrasyonumu koruyabilirim. Yani bir güne kadar her evet. şey karşı nasıl koruduysam ona karşı da korudum. Evet, Ali'den bile de şöyle bir şey geliyor. Hani, bu e, meclis yapısı diyor zayıfladı. İnsanların çok fazla inancı yok. O yüzden proje de gelmiyor. Bu süreçte insanların meclisten haberdar olması, meclise inançlarını işte tahsil etmemiz lazım ki belediye tarafından da olsun bu işte sanatçılar tarafından da olsun. O yüzden diyor meclisin görünürlüğünü arttıracak meclis diyor bu meclis daha uygulayıcı, yapıcı bir meclis olsun projeler yapsın diyor güzel, meclisa daha güzel düzel. Kesinlikle Ama, yanlış bu. Meclisteki bireylerin isteyenleri yapsın, istemeyenler yapmasın. Yani ne farkı var ki ya? Yani? Meclis diye bir şey oluşturup onun proje yapması karşı saçma bir şey yok ki. Yani biz her projede en mi olmak zorundayız? Böyle şey mümkün mü abi Bana sanat camiasında? Zaten bu tip problemlerin önüne geçmek için bizim aldığımız karar var. Yani meclise tavatın dediğinde şöyle bir şey var. Şimdi burada meclise ne gerek oluyor diyorsun ya, şöyle bir gerek oluyor. Bu Ali'nin dediğiyle de biraz örtüşüyor. Tek başına her ayrı ayrı birimlerin işte bir takım mercilerle iletişime geçmesi zor iken bir çatı altında geçmesi şey e, daha kolay Yani amaç buydu aslında. Ama toplam ya, yani basit, yapıcı, yani bu şeffaflık var herkes birbirinin projesini görsün evet. isteyen katılsın. Ama Ali evet, de ortaklaşa çalışmak amaç yani buradaki amaç. Içinde. Ali de ama şundan dolayı ısrarcı herhalde. Biz belli bir süre geçi ve sıfır proje. Hayır bak anlatamadım bir şey. Ali proje yapmak istiyorsa yapar, yaptı, hiçbir sorun yok. Ama beni beni, beni yani. kendi projesi için ya da ben bana diyorsa beraber ortak proje yapalım diyorsa beni ikna etmesi gerekiyor. Bu kadar basit. E peki meclis adı altında yapıyoruz. Meclis adı altında yapamaz abi. Onu söylüyorum. O meclisin projesi. Hayır da. hayır. Arkadaşlar meclis projesi diye bir şeyden bahsetmedik biz. Meclisin Hiç, içindekilerin projelerinden orada bahsettik. Orada bir karışma konuşma, var. Konuşma zincirine baktık mı? şey, seminer şey. Evet, evet. O, işte o seminer sadece zaten Katiköy Sanat Katiköy Meclisi, Sanat Meclisi seminerleri olarak görüyorum. Evet, tamam yani. o hata bence hala söyleyeyim yani. Katiköy Sanat Meclisi'nin onun destekçilerinden biri olarak daha ufalması gerekiyor. Onun işte Ali'nin yaptığı seminerler olması gerekiyor. Ben Benim görüşüm o. Yani Katiköy Sanat Meclisi'nin bakın bir marka yarattığınızda bu devirde o markanın ee, ...insanlar tarafından sahiplenilmesi için o markanın sahipsiz olması gerekir. Yani benim ben bir marka yarattım, hadi siz buna iş yapın diye bir kafa yok. Kakao Sanat Meclisi'ne hiçbir sanatçı katılmaz. Şimdi mesela burada projesi var ya, burada projesi de sanırım daha önce Buristan bir bir arkadaşın evet. projesiymiş. Burada projesi şu an meclisin projesi oldu. Yani burada projesinde Kadık'ın sahip meclisi. Kansanat. Şimdi arkadaşlar bunu, buna karar vermemiz için mecliste bunu oylamamız gerekir. Böyle bir şey oylamadık. Tam tersine oyladık yani. E, Nur önceki gün telefonda konuşurken hatırlattı da biz 216 iken e, herkes proje yapıyordu. Biz de mesela işte 216 sergi yapıyor, proje Yasemin Erdin mesela Hı. gibi bir şey yapmıştık. Yani meclis ama proje şu işini. Tamam, tamam. Yani, yani. Okay. Okay, tamam. tamam. tamam. Şimdi bu biraz şeye çıktı. Yani son dönemde işte aynı şey hiçbir göründüğümüz yok ya ve proje yaparım Eee bir şey yani e, tamam. Orada da bir aynı yaptığı etkinlik oldu aslında. Başka da bir şey, şey oldu, ne oldu kritik ne durumda? E, hangisi? Hı, Kri ne kritik şey işte şey e, kritik projesi proje de geçti, <gülüyor> projesi oldu gibi olsun şu geçen durumda. Şimdi arkadaşlar proje üretirsek... Meclis falan ya meclis yürütme kurulunu bile yapamayız. Meclis yürütme kurulu başlı başına bir iş ve ona bile zor yetişiyoruz. Şimdi kaç toplantı oldu mi? bak. Şimdi. Şey yok. söyledikleriniz işte bir hep bir araya gelemiyoruz biz. Ve sıkıldım andı durumdan. Yani bir de yani burada karar veren insanların gerçekten toplantıya katılması istiyorum ben artık. Ali kaç tane toplantıya katıldı siz biliyorsunuz. Aynı şekilde de başkaları da yani. Ondan Aklı sonra olur. çıkıp şimdi burada tartışanları dinlemiyor. E, ben şeyden sıkıldım. Önümüzdeki toplantılaşıyoruz, konuşuyoruz. Emek kazıyoruz burada. Sonra Ali gidip bir de baskın bir tavrı var. Öyle olur mu biz sekreter miiz falan filan? E sonra kavga çıkıyor işte sekreter kavga çıktı mesela. Zaten şey... bu sefer öfkeleniyorum. Yani bu durumu nasıl çözeceğiz? Bunun için. Demiş şey. sen gelmemişti. Biz bir hata yapmışız yani. Yaptım saran biri şu. O kayıtları alıyoruz, her şey konuşuyoruz diye. Herkes anlıyor var senin. Biz de o yüzden özetleyip bunları adam gibi Bu da bir emek özetleyip iletişim şekillerini getirmemiz lazım. Hatta örneklerimiz lazım. Hayır, şöyle şey, bir, bir, bir, şey bir, bir var. Yani şu bir anki bir... formatta atılan maillerde yani problem çıkmasının artık hani hakarete varan tartışmaya dönmesinin nedeni Rafet bu şeyi tamamen yok saydı Bilmiyor. Bilmiyor. Bilmiyor yani Bana anlatmayın yani bana daha önce aldığınız kararları anlatmayın diyor. O zaman bu şeyi ne anlattık? Çünkü ama Ali, Ali de geçen kapağında şunu e, yaptı. İktatörler de itmiş ödedi. Yani. <gülüyor> geçen sefer meclisin aldığı kararlar önemli değil. Artık bu temsilci grubu uygulayıcı şey hareket temsil grubudur ee, yoktur diyor zaten. E sen meclise gelmedin orada çok ciddi şey. E, tartışma tularında kaldık çünkü yok sayılıyor yani. Burada da yani ne seçenek kalıyor bilmiyorum. Yani Bezel'de ne yaptınız dedi. gibi bir şey geldi. Ben yanıtladım o soruyu. Yani bir internet şirketi kurduk, bir şey yaptık. Yani hani iki sosyal medya, medya kanalı açıyoruz. Bu kadar? Hayır. Bu kadar Hayır. Bu kadar. bunlar yani. teknik gelişmeler. <gülüyor> Teorik gelişmeyi yatsıyorsunuz. Biz burada e, gerçekten derdimiz yüklü. Meclis yürütme kurulu meclisin temsiliyeti için var olan bir şey. Temsiliyeti nasıl maksimumda tutarız diye oturup tartışma yaptık arkadaşlar. Yani o tartışmalarda öyle yaban alta tartışma değil bayağı bir ayrıntı tartıştık. Belki hepsinin üzerinden geçip adam gibi onları dokümante etmek gerekebilir bilmiyorum. Ama bizim şu an yapmamız gereken şey burada tartıştığımız şeyleri somutlayalım. Varsa iki öneri meclis topladığımızı oylayalım. Bunda bir sorun yok. Yani ben diyorum bak çok sert net bir şey var kafamda. Yürütme Kurulu meclisin temsiliyetidir abi. Proje proje yapmaz. Sadece önerilerde bulunabilir. Diyebilir ki bak senin projen şununkine benziyor. Abi ya da bizim önceliklerimiz bunlar ne olur? Buna göre revize et. Etmiyorsan da etme. Ha, Mesela yani, e, sanırım bizim projemizle ilgili şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bizim tam olarak bilmediğimiz meclis bir yer istiyormuş. Bir mekan istiyormuş. kendisi. Meclise yer verme muhabbeti vardı ya başkanım. Belediye'nin meclise bir yer vermesi. Şeyi. Ben şuna saygı diyorum. Yani öncelikli şeyimiz, meclisin öncelikli olarak ha. meclise yer vermesi. Ondan ben sonra de, yer isteyen, ...diğer projeleri geçilsin gibi bir yaklaşım olsaydı ben orada bir de bir düşünelim, konuşalım derdim. Değil, Değil mi? Ya orada Beyza'yı da söylüyor. Yani orada birbirinden, bugün size de okulda konuştuğum şey yani. Birbirinden ayrı bir şey yapan bir muhabbet yok. Yani sahipler, benim orada karşı çıktığım sahiplenme meselesi. Yani biz zaten üç kişi yani bu projeyi yaptık üç kişiye mi yapacağız abi? Yani mekan mı şey yapacağız? Konu. Yani insanlar olmadan, sanatçılar olmadan hiçbir şey olmayacak ki yani. Bizim konuştuğumuz ortada proje varsa işte senin dediğin gibi katılmak isteyen gelip katılacaktı ve birlikte bir şey yapacaktık Yani mesele buydu. Orada ama karşı çıkılan muhtemelen o yürütme meselesi. Zaten ben şahsi olarak onun yani kendim gerçekleştirdik gerçekleştireceğimi bilmiyorum. Bir de beraber Madre meselesi. Beran madde meselesi, be, meselesi 500 kere anlattım abi. Yani hala Fonksiyonu 300 kere olmadığını. Olmadı yani bir kazanım olduğunu 500 kere anlattık. O yüzden geriye kalan şey şu oluyor, yürütme kurulunun, o projede yazan yürütme kurulunun bu üç kişiden oluşuyor. Ha, şimdi temelde şimdi çıkan şeyler şey var. Şey bu yani. Şimdi Ali de toplantıda şuna getiriyor. Diyor ki sizin bir şey, e sizin diyor işte istediğiniz bu proje meclis projesi olsun. E, meclisin istediği yerle bu proje aslında hepsi birbirine meç bir şey olsun. Anlatabiliyor muyum? Abi, anladım, çalışma plan... grubu yapmaya çalışıyoruz. O yanlış bir kafa. Arkadaşlar biz 6-7 kişilik çalışma grubunu meclis yürütme bağımsız olarak yapabiliriz. Yürütme kurumunun işi bu değil. Proje için o zaman bir kurula açalım. İsteyenler girsin oraya projelerini yazsınlar, kime ne Tamam. Onu gerekiyor ailesi. O ne yapalım? Ha, yani şey şey. çok önemli ya, önemli e, mesela olur. pratik olarak şey görüyorum, Rafet'in önerisi, bu çok, ha, çok güzel, bir, yani önemli proje, barakalısı da yani... üzerine biraz düşünmek lazım ama. Onunla işte. ilgili o, çünkü Marnak o bak, konuyla ilgili ben şöyle, Ezgi Batça görüştük. Onlar şu an Filen yaklaşık işte böyle bir 20 sanatçı bir kooperatif modeli uyguluyorlar. O kooperatif modelinde de şöyle bir yol izliyorlar. Bu sanatçıların çünkü o kadar ciddi bir güven çemberi ki kooperatifler dedikleri yapı, yani asıl resmi kooperatif değil şey kooperatif sistemini kendi içlerinde uygulayan bir gibi hareket ediyorlar. Hepsi kazançlarından belirli bir şey yüzde belirlenmiş, bunu ayırıp bunu ortak fon'a koyuyorlar bu ortak fonda gerektiği zaman e, ortak bilinçle karar verilip e, gerekli yerlere harcanıyor. Projelere harcanıyor. Eksikim eskişehir bu. Yok bur Yo, burada. burada. Eskişehir'de de var öyle yani bir şey. Bu, burada, bir vesam vardı ya. Ondan sonra bunu bu şekilde şu an uyguluyorlar. Biri kirasını ödeyemiyorsa kirasına destek olunuyor. Birisiymişti. E, İş yaparken de bu ortak kooperatif mantığını uyguluyorlar. Birinin yazısı yazacak, yazılacak, birisi yazısını yazıyor, fotoğrafçılar aralarında fotoğrafını çekiyor falan gibi de böyle bir şey de, destek şeyi de yapısıyla. Şimdi bizim büyük anlamda kooperatifleşebilmemiz için şu küçük örnekleri belki değerlendirmemiz lazım. Onun haricinde de şey, belki daha ufak Şaplı hani şeyde de konuştuğumuzda hani ezgiler mesela şu, şunu da söylüyor. Biz diyor kendi kooperatif yapımızı daha fazla eklemlenilmesini istemiyoruz. Yani herkes gelsin de biz 100, 200, 100, 1000 kişi, 2000 kişi kooperatif olalım istemiyoruz diyorlar. Çünkü e, onların anlattığı kooperatif sisteminin önemli şey güven şeyi diyor hani ilişkisi. O ilişkiyi kurabileceğiniz şekilde onun verdiği örnekte siz de diyordu dörtlü beşli kişiler dediği anlattı bir O da onu dedi işte. Belki 10 arkadaş kendi açı, aranızda bulup o pratik Ya, konuşuyor. bana göre şu an en pratik çözüm, herkes bu dediğiniz pratik çözüm. Bager'in dediği meyfis modeli olsun altında çalışma komisyonu olsun. Evet ya. Çalışma komisyonu. Bu da etkinlikleri Başka türlü ki Bu şekilde herkes mutluluyor. Yani. Onda, onda o teklifli işimiz de, Vedat abi de e, pratiğe dair bir şeydi söyledi. İşte, son hafta belediye başkalarını konuşulduğu zaman ilk önce bu meclis meclisle söylenecek, yani bunun konuşulacak. Ee, diğer proje ne olsun? Yeni meclis Burada mekan, mekan projesinin bu, de sadece şeye kadar bildiriniz. Yani bu çözümle alakalı Sadece irtibat bürosu adına 15'li bir, meclis bir mı bağlı. Bir irtibat bürosu adına 15'li meclis, meclis alın isteyebilir diye düşünüyorum. Onun dışında bir alanı Meclis adını da toplamda işgal edip onun ıı, ağırlığıyla intihalinle keda çabalamak istemem o kadar zamanında yoktu düşünüyorum. Yani. İşte ama işte yine ama son bir büro, sonra bu bu proje. Ama bir, bir büro olur. bu üç kişi yokken kurulunda sorusu soru yine çıkacak. Hayır yani yine Şu şuna şuna karşı çıkamaz. Proje işin adı. Yani bu proje de biz istediğimiz bir şey değil. Bu kendi projesi. Ya şimdi işte şunu bilemiyorum ki bu şimdi hükümet o, o, o zıra, içinde zıra, o da kaç Yani kaç şey? mesela şey yapmış ya da ya şey yapmak o da var he gelin şey yapalım Şimdi şu da koparıya buradayız. Çalışmalarımızın bu dönem başında yapalım. Siz içinizde yani, bir şöyle bir şey var. Yani bütün bu tozlu şeylerin, bu, şey bu isteklerin, var. ya da şeylerin o kısma baktığımızda biz kamu alanına, kamu parasını kullanan bir e, alanda, bir ortamda kamu yararına bir şey çıktı. Bu kamu yararında istediğimiz herhangi bir şey, e, her ki bunun dışında herhangi bir şey çok farklı yanıt alabileceğimizi de düşünüyorum. Belki de realize de olur ki Türkiye'de o realize olduğu görülüyor. Biz kamu parasını yani bize ait olan bir parayı, burada sorunları olan ve burada bir şekilde yaşamın içerisinde kendisini var eden insanlarla beraber yeni bir yaşam alanı ve yeni bir soluk olarak bakarak yine de o kamu parasını kullanma ahlakını ettiğini de elimizden bırakmadan düşünmemiz gereken, yürütmemiz gereken bir durumun içerisinde. Meclisin kendisinin bir büroya, küçük bir büroya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. İşte tam hani yazışmalarından tutalım da hem şeyi ne kadar ki kısmında öyle bir birleşmek kısmının olması gerektiğini düşünüyorum. Kalan bir kısmında bir kısmında kaldı, geri kalan kısmında da geri kalan da hiç kimsenin ya. kendi kişisel şeylerini ön çıkardığını düşünmeden kamu faydası, kamu parasıyla, kamu parası da konuştuğumuz için kamu faydasına na yönelik projelerin olabileceğini kendim bak, olarak buna değil, inanıyorum mesela. da bunun ötesinde bir yere varabileceğimizi de çok fazla bu düşünüşü. Tam farklı bir şey yok. Yok sen, yok. O ayda ben bir ben, telefonla konuş, telefonla karar aldık. Tamam. Neyse bir mekan buluyor. Ya. Şey, ya ne şey, şey, yapacağız? Çünkü şey, orada şey, sen, orada hayır, şey var. Şey, yani ben ben cuma <gülüyor> haftasına şu şu cuma ben de arayıyı ben telefonla söyledi. hadi projeleri toparlayın. Haftaya bak görüşüyoruz. Ben şeyle de görüşüyorum. Onlara proje anlatacağız. Şimdi asıl bizim kaçırdığımız şey ya da nın ettiği durumu da bir şurası oluyor adamı onu da söyleyeyim. Biz e, görünmek ya da şey için değil, biz herhangi bir o ihtiyaçlarımızdan dolayı biz yan yana geliyoruz. Bize ihtiyaç yoksa, bizim topluluk denilen şey ihtiyacımız yoksa zaten beni var olan bu alana getiremez. Kişisel alana beni. Topluluk verilen ihtiyaç doymam gerekiyor. İhtiyaç doyduğunda da bunun bir güç olduğunu ve bunun verilme baktığında dünyanın her yerinde bu hikayelerin birlikte olduğunda birbirini bir büyütmenin ne kadar güçlü bir topa döndüğünü hepimiz deneyim olarak bildiğimiz için aslında şu an yan yana gelmek üzereceğiz. Hepimiz tek başımıza bir savaşçıyız, savaşıyoruz kendimiz. kendimiz tek başımıza. Evet. Evet. Yani tek başımıza savaşıyor. Oradaki mu şey durumu şuna benziyor. Yani hani e, parantez içinde söyleyeceğim, müzürlülerin e, çok öyle konuştuğum için öyle söyleyeyim. Parantez içinde işte e, bir Don çok sosyal merkezini biz canlandırmak için hadi etkinlik yapalım. Ne yapalım? İşte sanat sevgisi yapalım. Hadi sen sanat üreticisisin. Bu neri bana sunuyor? Sanat üret üreticisisen bu neri sun ben dikkatli alayım. Ama sanat önerisi değilse, bana ekstradan bir masraf çıkartmanın dışında ya da bana yeni bir iş gücü vermenin dışında bir şey buyurmuşsun. Bu sefer yine ben onu etmeyeceğim. Neymiş burayı canlandırmak için etkinlik yapayım. Burası bir ihtiyaç, o etkinlik buraya geldi. Bir i̇htiyaç değilse de bu etkinlik oraya gelmez. Yani bu kadar basit bitirmemiz gerek gerektiğini düşünüyorum. Sanat meclisi biz buradaki insanlar için bir fayda ise, ve bir ihtiyaç bizi bir yan yana geçmeye çoğalırız gibi. ve yürürüz. Yani çoğalırız ama bu zaten ihtiyaç değilse ağzımızla kuşu yakalasak bile kimseyi yan yöne geçmeyeceğiz yani. Masum bu anlamıyla da etkinliği yürüten var. bir... Diğer taraftan şükürsü yani. yani. yani yani bu var. var. Yani yani Belkiye ilişkisi açısından bizi bir kamuoyu oluşturuyor gibi işte görürleriz ya da işte onların boy potansiyeli gözükmesi vesaire gibi bir durum çözülebiliriz. Bizi yapın zaten kanalı. Bizi. Bunlar konuşulmuyor. Bunlar e yani. konuşulmuyor. Bunlar konuşulmuyor. Bunlar konuşulmuyor. Bunlar O zaman bizim açlığına bakan sınıfta söylediğimiz şu kısma da gelir. İlk toplantılarda da konuşulmuyor Yani bizim o zaman belediye ürünler Çok da <gülüyor> gözüküyor. <gülüyor> Ee, bu şeyde, yani denetmiyor. Tabii kendiniz gücünüze güvenmeden hiçbir şey güvenmem var abi. Bugün belediye olur, yarın bilmem ne olur, yarın başka bir şeyin belediyesi olur. Yani Biz onlardan durumu ötmüştük, istedikleri toplamları durumumuzdan haberdar edelim. Abi. Ya da herhangi bir ihtiyacımız varsa, ihtiyaçtan haberdar edelim. Evet, ben de şöyle bir şey de öneririm. Aslına bakarsanız, şimdi e, yeniden bir meclis mi toplantı sadece? Ne zaman toplanacak? Ya. Zaten aslan bir her şeyimiz. Yani belki bu meclis acaba yeniden bir ilk yani çıkan arkadaşlar oldu, törenleri oldu. Hani bir durum ne oldu? Ben söyle bir şey var. Burada alınan, mecliste de alınan kararlar hepsi hiçe sayılıyor. Yani bu kuşaklar altında kendimi gerçekten şey hissediyorum. Onun Bir asıllık var. Geçen meclis düzgün yazamamış. Ben e, şimdi şey yazmaya e, çalışıyorum. son 20 kişi Yazalım geldi. 20 kişinin 12'si zaten kuruldu aslında meclis buradaki şey ya. Yani. <gülüyor> e biz şimdi acaba ben diyorum ki önümüzdeki haftaya bir meclis önümüzdeki organizasyonu yapsak. Normal, Hayır. normal Hayır. rutinlerde devam ettiğimizde ayın ilk haftasının sanısı ya da cuması meclis toplantısı diye bir kararımız var zaten. Ayın ilk haftası. Önümüzdeki hafta da ayın ilk haftası. Yani hı hı. olan bir durumumuz var zaten. Olan bir şekilde ha. meclis toplantısı Belki, var yani, evet. yani evet, evet. O zaman arkadaşlar yani sizin de katılımınızla o hı. zaman önümüzdeki toplantıda bu şeyleri netleştirebiliriz. Hayır, yani. bence şu an netleştirelim, fikir ayrılıklarını çıkartalım, orada oylamaya sunalım. Haftaya var belediye toplantısı. Ama belediye var evet haftası. Tamam. Hı. Yani belediye toplantıya da gidebiliriz. O ayrı konu. Çok Önümüzün da önemli değil de bence. Yapmak... Gerekmez mi o zaman? Bence belediyeye göre tatlı ayarlamak çok akıllıca yani, şey değil yani. Var, ben gitsem şimdi, işim var kusura bakmayın da. Yani belediye de topladı bana kısa şey, direkt kimse muhatabımız, sözlü olarak diyeceğiz ki biz hazırlıklıyız, elimizde projelerimiz var diyeceğiz. Yani şey de diyeceğiz, o neyizde, o akıllı dediği gibi, o koberti de bize nasıl bir şey yapacaksınız? Şeklinde. Yer istiyoruz kardeşim, ne misiniz? Tamam, hatta bir yere değil. Bir, bir, bir, kaç birkaç yeri de. Büyük atölye deyince meydanı versinler. Boş geri yapsınlar, yüzeye çevirsinler, at, heykel hafızı yapınlar falan vesaire, ne istiyorsunuz diyecekler. Biz bunları netle söyleyelim. Ben de etmesin, ben de etmesin, bizi oyalamayalım diyelim. O kadar. Anlatmanız lazım. <gülüyor> Çünkü biz böyle konuşuyoruz, Onlar ne yapacağını bilmiyoruz yani. Gerçekten vermeyecekler. Mesela mal müdür, ben telefonda konuştuk. Dedim yani böyle bir şey dedim ben de. siz, sizi, yani hepsi tek tek de yani bir resim olarak. Yani ben, bir şey yapacak, bize yapacak. Onu tamam, koyun ortaya, ona göre biz çalıştık. Evet. Ya şöyle diyelim mi? Yani. Başka bir şey yaparız. Projeye gerek yok Başka bir yani. yani şey yaparız. İşgal ederiz. Kendimiz. şeyi görelim. Ya. Zaten biz öyle karar aldık ya. Bir belediye seni vermiyor mu? İşgal eder mi seçilmeden sonra? Gitti. <gülüyor> yani. Evet evet. Aynen. Önce onu kararacağım. Şey, ciddi o. Yani ne istiyorsunuz? Dedim diyor. o ona karar şey Yapalım. Yani ne istiyorsunuz? Net bir şekilde. Bence belediyeye bir şey yani. istemeyelim. Şey belediyeye diyelim ki. Ne veriyorsunuz? Siz ne veriyorsunuz? Heh, evet. Yani ya. biz daha önce bu kadar toplantı yaptık. Yani, i̇şte ne durumda siz ne? E, o, o günden bugüne ne gibi çalışmalar yaptık. Hayır sanırım yer, o, o, e, yetimdi, yer isteği de iletildi onlara. Yer isteği de iletildi. Buradaki ressamların e, gençlerinde özellikle parasal şeyleri de verilmesem. Her bir beklentisi bu. Yani belediyenin elinde bir imkan var. Onu nasıl verecek? Yani Onun yöntemi mesela şeyde bir yöntem var. Bir şey yapmamıştım. Erol Akkabış'ın bir şeyini okumuştum. Şey diyor, e, de, e, söyledi Söyledim. şu, e, Japon bir kız varmış e, altında yaşayan, evet. ona hep bir, birileri gelip gidiyormuş. Fotoğraf sanatçısı, Japon iş adamları, onlar iş alıp gidiyormuş. Biriyle karşılaşmış şeyler, koridorda, ya demiş, benim çok önemli bir sanatsın demiş. Yo demiş, e, sanat sürekli şeyler geliyor, iş adamları geliyor, bir şeyler oluyor. E, kız aynen şöyle demiş, eşek gibi alacaklar demiş. Niye demiş, e, ben demiş, burada Japonya yetiyemiş bir diyorum. Yöntem de şu, Japon iş adamı geldiği zaman büyük harçeli diyor büyük harçeli. İşte Brooklyn binalarında bir fotoğraf sanatçısı var. Ondan sonra Bronx'ta binanla heykel sanatçısı var. Mutlaka, Ziyaret edin atölyeleri. Yani ben de biz de, biz de hikaye o kadar tuhaf ki o, o kadar ya, yani hani <gülüyor> Koca isim, İsviçre'de yılda iki tane ressam ya da bir tane heykeltıraç mezun olurken biz okundan mezun ettiğiniz yıllık şey 1500'i buluyor yani. Evet, evet. O o şey yöntem var bir de şey olarak pratik olarak bunları söyleyebiliriz mesela. Şuraya geliriz o zaman geçsin atölyelerin Paris'te, bütün atölyelerin kiraları belirlediği bir işte meblağ olsun ha, o, o şey. meblaya. Paris, Paris'te, Paris'te, evet. Paris'te. Bir... Belediyelerin ressamlar hattı üstünde hep öyle. Ressamlara yer verme zorunda. Evet, belediyeye Diyelim ki böyle bir yer var bir belediyenin, bir tamam mı? Evet, sırası var tabii. Şey hmm. şey böyle. Orayı da. Olayın da var mı sa yeri? 3000 lira mı 3000 euro mu şey kirası? 500 euro. Onlar kentsel stratejinin içerisinde Anladım. ortaya çıkıyor abi de bu belediyenin evet. daha ağır kentsel strateji Şim yok. Var, yok. Modeli var, modeli i̇şte bunları bana kalırsa topatörünüzde katlama bize nefret yazalım. Ne, de, ne bilirdiniz? Oradan adamlarla da konuşuyorum. Yani bunların sizin söylediklerinizin yakın arkadaşıyla da konuşuyorum. Yani hiçbirinin farkında değiller. Farkında olacaktır. Ya onu özür dilerim. Onu ben şeyden söyledim. Belediyenin buluş yerinde Beledi Aa, tamam, şey. Belediye şeyle bir konuştum bir ben tamam yapacakları şeyler. Belediye kurulu şöyle bir şeyler konuştu. Evran mı? Yani biz mi hep sizinle geliyoruz? Ne yaptınız? Ne diye yaptınız dedim. <gülüyor> <gülüyor> no, yani. yani Şeyiniz var mı? Şey. Yok dedi. Bir şey var mı? Havadır, korsalarım dedi. Evet, Adım tamam. kokandılarım tam tam dedi. Tamam. Siyaset karşılığını bir şekilde ortada kamu da çıkacak. Sadece yani. arkadaşlar, din, Biraz önce söylediğiniz. O şey çok katılıyorum. Yani biz burada <gülüyor> konuşuyoruz, diyoruz Onlar ne yapıyor? Ee, ve bir an önce evet. bir somut bir veri yani. almak lazım. Tamam. Fakat fakat bu adamlara biz bir kağıt üzerinde bir şey vermiyor muyuz? Ver, ver, şey olmuyor şey. mu bu iş? Verdik işte. Şey Verdik onu da şu anda me birimle Meclis için mekan e, talep ed edeceğiz diyoruz, değil mi? Şimdi. Proje mi <gülüyor> vereceğiz abi? Mekan olmadan proje mi vereceğiz? Nasıl yani? bir mekandan? Yani i̇şte orada şöyle bir, çok, yani bir kaç şey yapıyoruz. İçinde bilmiyoruz. ne olacak? Bizim opsiyonları, opsiyonları görelim sonra mı soruyoruz? Yani opsiyonları görelim proje hazır diyor. Yani ezgilerin olayındaki gibi anladın mı? Ya, Artık hani oradan ben, bir şey gelmesi gerekiyor. Odamızda kanevi var. Şöyle şeyler, bir şey var. Bunu kadar yani. Bir saniye, bir saniye. Projeleldi mi? Neye göre çalış? Projeleldi yani yani önce şey verecek sonra proje verecek. Evet, evet. Diye Veriyorum diyecek. E Onda sonra proje. Yaptık, yaptık gel. Yani. Gel. Yani. Bak, e, şok bir şey e, izle göstermişler mi ya abi? Göstermişler. Yani bu niyet. Ya niye da aşağıda ev belediye Gitti o kâgir binayı satın aldı mı? Aldı. Mahmüdürlüğü oldu mu olmadı? Evet. Ondan sonra mekan karikotu müzesi mi oldu? Oldu. oldu. Evet. Mahmüdürlüğü binası şu anda belediye tarafından tamamlanıyor. Ali de, ya, şey, ama. de, belediyesi belediyesi. de çok güzel anlatıyor bu kısmını. Şurada moda, adım. moda şey kulübünde diyor oluyor, rakı içilirken diyor gidiyor diyor yani <Gülüyor> bizim diye haberimiz olmadan duymadan da bu şekilde değil bir... mi? Şöyle. Yani evet direkt biz yapalım ya. Tamam. Ne diyoruz? Size bir şey verecek evet. yani, biz demiyoruz. Biz, de şey, de, biz, biz bizi yormuyoruz. Seviyoruz. Biz, biz şöyle şimdi bu iş şu var. E, biz belediyeden bir şey istiyoruz e, gibi davranırsak belediye aynı pozisyonda kalacaktır. Bizden bir şey istemiyoruz. Belediye diyoruz ki biz bir şeyler yapıyoruz. Bunun parçası olmak istiyor mu? Diyoruz. Sizden. İstiyorsan parçası gel adam gibi bana yetki sahibi olan kişileri masaya otur, diyalog kuralım yapalım. Çünkü gerçekten diğeri bizi yorar. Yani çünkü şöyle düşünün, Belediye şunu dese bize, "Kardeşim biz size yardım etmiyoruz." dese bize bayağı yarar olur. Evet. Tamam o yüzden bunu şey yapmamız lazım. Ya yani biz e, belediyeye da Söyle farkı olan sen daha biz gene bir şey yapacağız da aslında. Ya çünkü şöyle biz deriz ki yani biz toplanıyoruz biz de yani her hafta. Biz bir şey ver diyor, hop diyeceğiz. Yani o zaman şimdi da bakacağız başımızı çalmasını. Tamam, şimdi ben arkadaşlar bir yapıyla e, tamam, ilgilen o, bir, bir şey daha gireceğim. E, geçen toplantıda işte, Rafet'in planı da olduğu toplantıda da işte bu buradalığının e, e, sanatçılara buradaki heykel açması üzerine bir şey konuşulmuştu. Fotoğraf e, çekilecek. E, bunu da sunalım mı? Tatlıyorum. Ne <gülüyor> var? <gülüyor> Yok, zaten haberleri var demişti değil mi? İsm? Vesayar çıkmak mı demiştim sana? Yok, onu, onu söylemedik. Işte e o taplantının üzerinden aralıklı kavga ettiğimiz için a, evet. e hiç o da... O taplantı için de bir kavga oldu. Orada belediye zaten o da yok. Onunla ilgili sistem olarak... Ne şey ilgili soruştuk? Şey soru Dedik ki... Dedi ki e logo tasarlanmış onunla ilgili. O, okay, Ali var, de mailinde de göndermiş. Dedik ki, gidelim bu hurdalığın fotoğraflarını da çekelim. İşte Facebook yakalanında, sosyal medyada paylaşın. Bakın böyle böyle bir hurdalık var. Yeki insanlar ne kafada şey yapabileceğini ama çocuklar da görsünler haye hani. ondan sonra arkadaş bakın meclisin Facebook hesabından bunları kullanmayalım yani karışıyor evet. işler e, birisi oturup bir tane proje grubu açsın meclis o grubu paylaşsın yani evet. meclis yönetiyor olmasın projeyi Hı. tamam gerçek bir grup olsun kimler içinde kimler için şunu istemiyorum ben yani Biri, birinin gelip bana ben orada projesi bilmiyorum okumadım da ilgilenmiyorum da. Yani benim bana gelip bununla ilgili hesap sormasını istemiyorum. Çünkü benim projem değil. Yoksa yani o projeyi üstlenen, onun güzel olduğunu inanan birileri varsa buna çok net saygı duyarım. O zaman işte... İnşallah de... yapın ama ayrıca... Tadak, ee, böyle yaparak yine yaparak. geçen evet. sefer konuştuğumuz gibi sen, ben, Nur filan hep birlikte bir Facebook'e tamam. ee, kanunu açacağız. Onun logosu da işte o burda logosu olacak mesela. Lan burada meclis paylaşıyorsunuz. O da fotoğraflarını da evet. koyacağız o burdalıkta. İrtibatları bir günü belirteceğiz. Dedi ki bununla ilgili bir gün belirleriz. O gün herkes gelip güvençeyi içerisinde de, <gülüyor> tanıyor muyuz, heykel tarzı, o tanışıklıklarla bize mail atsınlar, gelsinler. Oradan evet. o gün e, belediyede bir araç tahsis etsin. Gün boyu bunların atölyelerine bu arkadaşların da atsın. Sorun, burada projesinin kim motivasyonunu, kim çıkardı, kim sattivasyonunu gösteriyor? Şuan o <gülüyor> ee, Yur da benim <gülüyor> üzerimde. Ama onun motivasyon hesabını şey yapan arkadaş yok ortada. Tamam. Söyleyen gibi rahatlıkla söyleyeceksiniz abi işte yani yok, sen siz derseniz ha. bana <gülüyor> kişisel olarak görüşürüz. Siz, siz, siz, evet, siz bunu mesela ayrıca topçalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yok yok biz yazışı yukukları şey, buradayız. Aslında, ya. Ya aslında ben burada Rahmet'in de bir <gülüyor> şeyi tam tersi modeli söyledim. Bunun bana şeyde de soruyor. O diyor ya, burada Bunun, etki Ne hani yapıyoruz ya. diye kavga etmekten <gülüyor> onun için evet. bir evet. adımı atmadık. Bence, Bence tam, tam tersi. Bununla ilgili de. atma üzerine çok bir şey yaptık. yine imzik yahtar diyecek mi şey Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Nasıl sonra gideceğiz. E e ekoundunu şey açmayacağız. <.nhx2> Bizim biz bir sistem şey olayacak. yapmamız. Biz bir açacağız burada projemiz. 5 kişinin ad, katlarımızı, isimlerimizi yazacağız. Kadıköy sanat ve sosyal medya kanalı. Bu kaydı açacağız. Burun toplantısı 3 kez bu projemize herhangi bir resimde doğal olarak alıp buluta edeceğiz. Evet, yoksa olmaz e, yani bir Türkiye'de e, arkadaşlar e, hiç mesul dedi. Şey. Burada eliyle e, bir bu tane de, karar e. alıyor. kararların yok sayılmasına bu Abi yazmamız lazım yazmamız Tamam bende Her şey yazılacak her bir şekilde O, Ben bu kuralı yanlış çıkıyorum dediğimde o kuralı Yapmaya çalışıyım hayır bunlar çoğu yazmış zaten ne dese Evet yani, bu şey şey şekilde. Bu yani, yani, bizim yani, ilk bir Yani o benim gücüm yani O adamlar ne yapıyor? özet, özet yapıyoruz olmuyor. Bence şunu yapalım, toplam özetini yapmayalım. Bütün geçmişi özetleyelim. Ya yani oturum adam evet, gibi, evet, evet. evet öyle yapalım. Yani bir iki evet, tane yani şey yazalım. Şey yaz işte, şey i̇ki üç tane yazalım. Üç kişinin üç evet. üç toplantı katılmadı Evet. Bunu Şimdi bak, ben şu bir evet. tane iletişim için basit geneli yazalım. Bunların içinde olmadığı, Mantıklı. ayrıntıların içinde olmadığı basit e, gerçekten bir sayfalık bir açıklama yazalım. Görevleri net tanımlasın. Evet. Bir de ayrıntılı yapalım. Tamam. yani bunun işte atıyorum meclis üyeliğinden 3 toplantıya katılmazsa çıkar işte efendim bilmem kaç kişi çıkarsa meclis tekrar toplanır ıvır zıvır bilmem ne o teknik ayrıntıları da ayrı bir dokümanda tutalım tamam ikisini yani bir iletişim amaçlı olsun birisi şey gibi olsun yani yapı gibi olsun ikisini de tutalım ikisini de koyalım meclise sunalım bir haftaya toplanıyorsak orada Oylayalım. oynayalım konu kapansın ve devam edelim. Evet, kesinlikle. Yani ben bizim ortak hafıza yaratabilmemiz yani Ali'nin hayır demesini çok doğal anlıyorum çünkü bu bize iyi bir örnek oluyor. Yani dedim baştan önce söylemiştim. Ali iyi bir meclis üyesi profili çiziyor. Yani bizim her toplantıda karşılaşacağımız kişinin profili aslında. Ya bir de meclisin genel toplantısında da belediyede de <gülüyor> gelip meclise içinde eriştiriyor. Böyle bir şey olmaz yani. Hiçbir toplantıya katılmayıp belediye toplantısında orada zaman, bizi ben eleştiriyor. Ben seçilmesinden yana değilim. Bana, bana kalırsa Ali danışman olmalı. Evet ben de. Kesinlikle çok iyi bir danışman olur. Yani bir takım yerlerde de retorik kullanacağımız şeyler olur. Evet. Ali'nin konumu bu olmalı. Bence kuruldaya rağmen olaydı. Evet, evet. Yani, bunu kendisine de söylerim ama yani ben zaten şu an kurulda değilim. Böyle bir şeyimde. Evet. Şu an kimler? Kurulda soydu evet, kim? burada. Ee, burada. Altınız. İkiniz dışında. Beyza, Sünder. Ben de ayrıldım <gülüyor> son. <gülüyor> son karar mı? Son kesin. Yok son bir metre ayılıktan ya ne adam? Ben açtım. Yani Başta bir şeyleriz mesela. Ben bir defa Rafa'dan maili görüm onlarla ben bir de şey abiciği gördüm. E, Ama şimdi bir ay, açtım ay, dünya mi? değişmiş. Böyle bir ne no oldu? <gülüyor> evet, ay, Zaten Afya'na kadar da canım çıktı ki. Hani hangisini okuyordum? Ben kimde kalmıştım falan falan. Bir de yani. Devam ediyorum. Rafa çok güzel bir kılıp yok. Olur muysa ve nasıl olarak. Yani. Bizannem Kurulu Başkanı. Bu Ama kemen yani. sen de az yemişsin yani. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Yok yani böyle çata çat böyle diye. Ama Şu şey yani böyle gibi yani. şey yapıyor. Ee, orada şimdi ses çıkaran insanlar var tamam mı? o tip bir adaletsizlik katlanamıyorum. Yani Ali de yaptı bunu. İşte 3 ay burada siz ne yaptınız diye. Orada bağırıp çağırıyor işte işte sadece <gülüyor> oturduğunuz toplandığınız şunu yaptınız, bunu yaptınız. ya üslutsal bir sorun var anladın mı? Evet, evet Arkadaşlar böyle bir çalışma yaptık falan filan ama tam istediğimiz amaca ulaşmadı demek başka bir şey. Siz üç aydır iki tane sosyal medya konta açtınız <gülüyor> falan e şimdi Rafet çıkıp biz bu eski alınan kararları ayak bağı bizim içinse biz bunları siler atıp e, bu diktatörlük. Ben de yeni <gülüyor> Türkiye'nin yeni başkanı yazdım yani e, bunu. <gülüyor> Ben onun içine söyledi. Moralti karşıladı. Arayıp da söyledi söyledim onda? Ya, yani yani senin sizlerle problemin yok. Yani yani Sana tahiyet demek istemedim. Adam, e, demek. adam çok alındı o <gülüyor> yüzden. <gülüyor> ama Küfür gibi geldi. Ya önce bir serseri yaptık. Nasıl ama? Yani öyle bir şey Nasıl Yani ayrıca bir şey yazdık nasıl? Ben bu? Bir şey daha yok. Tabii çok ne oldu şimdi yine değişti bir şey daha oldu. Aa ne ama sizlere de kızmış yani e, konu. <gülüyor> hiç kimse, <gülüyor> Şöyle hiç kimse <gülüyor> bence <de> sizlerden <gülüyor> konu hakkında fikir beyanı yok hiçbir. onu da dedim ben. Ya yani, sorun şu şey var. Hava gibisi güleni ben aradım akşam gülen dedim. Yani sadece giriyorsun laf e de çok yüklendiniz. Ya şimdi Neye yükleniliyor, ne konuşuluyor, ne tartışılıyor? Bu tartışılan konusunda niye dedim hiçbir fikirme yani? yani ama arkadaşlar vallahi yani. ne tartıştığınız anlaşılmıyor uzun söyleyeyim evet. Yani iki milyar da arda var, önce... o onu anlamadan cevap vermiş, o e işte onu şey anlamadan diyor cevap ya. vermiş. İnsanlar tek, bunu da telefonda da söyledim yani insanların mail atmaması dedim, bir tavır değil dedim. Belki o okumadılar dedim, dedi. belki bunu sonra tartışmak istiyorlar, belki anlamadılar. Yani istiyorlar, bunu söyledim, o bunu da o kadar alındı ki şey gibi görüyor. Bana işte herkes tavır yaptı diye. Benden sizin cevap vermeyi daha fazla buldum. Süper Cuma gününü toplanacağız. Evet. Hani orada kalkıp da yazıda hani böyle kalkıp da bir bir pata pata bir şey yok yani. Yani çünkü yazıda tam kendi ifade evet. edemeyebilirsin. Ya öyle başım Hatta yanlış şöyle çok saygı yok. Yok. Bir Tonlama bir şey yok. Yok, yok, bir şey yok. Gülücük atmak lazım. Gülücük değil Sonunda gülücük. O da anay eder gibi de olur. yok bir şey yok. Fıklenme diye bir başlık yani maillerde. İletişimlerde duyguların aşırı ters okunabilme olası olan bu bir bayağı böyle sosyolojik çalışma konusu. Hani mailde konuşurken yayınmış, o, olduğu kadar hayır. Maillerde gerçekten emojileri o kullanmak o, önemli hissi yumuşatan şey. Çünkü biz diyalog. Ben ne yaptım? Da, öyle ben yapıyoruz. Mailimi yapamadıysam sen espri yapıyorsun, o da makart ettiniz hani diyor falan. Anlattım yani. Neyse, şu sonra... anlayayım. Ben ee... okumak istiyorum yazdıklarımı. ne oldu? yani teblan verimson çünkü okuduğumda mailleri anladım ki biz bunu yapmadığımız için adam gibi ve drive'a da baktım. Artistik yapacak şey. yazıyor falan ve yazmıyor. 3. grupta değil. Ne, yazdılar, geldiler, ne oldu falan gibi şeyler diyecek. Değil, biz ikimize mi? Evet. Tamam biz kahve içeceğiz ki ben sadece Sarsın ne yazdınız topluyorum. Eşim. Bu arada ben da ben danışmak için Geçen toplantıda aldık onu. Biz danışmak için, ısınmayı yapmak için geleceğiz dedik zaten. zaten Ama Yazmıyor. yoktu. Sana <gülüyor> şimdi arkadaşlar söylüyorum zaten bunu mecliste konuşmamız gerekiyor da Yo, ben bunu aç açalım diye okay, tamam yok doğru meclis yönetim kurulu diye yürütme kurulu diye bir şey var o bu Ak önce bir isimleri tanımıyorum. bu meclis yürütme kurulu meclis diye bir şey var o topluluğun adı şimdi yazalım, yazalım. ben yazdım işte yazdım okuyorum aslında. üzerine eklerim evet evet meclis yürütme kurulu meclis meclis üyesi diye bir kavram var meclis yürütme kurulu üyesi diye bir kavram var tamam mı yani o kurullar ikisi meclislik kurul ve meclis ikisinde üyeleri var. Bir de proje bilmem ne şu bu falan grupları olacaksa onlar var. Meclislik kurulun ne olduğunu söylüyorum. Yapıyı kurup meclise önerir. Şu an yaptığımız o. Bir yapı kuruyoruz, meclise öneriyoruz. Eyvallah abi diyorlar. Devam ediyoruz. Bu. Meclis üyelerinden oluşur. Çok basit tamam. Meclisin sekreteridir. Bunu artık bu kadar net yazdım. Bunu oylayalım. Birisi aksini iddia ediyorsa onu yazsın. İkisini de oylayalım. Tartışalım. Çünkü geçen sefer meclis sekreteri dediği diye Herkes okey dedi ama ne olduklarını anlamadılar. Bu bir problem demek ki. Yani meclisin sekreteri olduğumuzu açıkça söyledik orada. Bizim temel yaptığımız kavga'nın karar kaldı. evet, evet onu çok iyi yazdım. Evet. Meclisin sekreteridir o yüzden artık böyle net yazdım yani. Proje öneremez. Meclis rütme kurulu proje öneremez. Meclis rütme kurulu üyesi önerebilir. Karıştırmayın. Evet. Meclis rütme kurulu proje öneremez. Projelere tavsiyeler yapabilir... Projeler üzerine yap, sadece tek yaptırımı oy çoğunluğuyla projeyi meclise taşımaktır. Ben bu projeyi beğenmedim. Oylama yaptık. Oy çoğunluğuyla bunu meclise taşıyoruz. Bunu aktarmayacağız. Önce bir meclisin şirketlerinden geçsin diyoruz. Tatsızlık. Bu demokratik sistem bulunuyor. Evet. Şimdi daha önce sizin ne bir kürtünü yaptığınız Evet evet. Şimdi onları toparlıyoruz ama orada baya parçalık. Bir tane arkadaş ben bu projeyi etsin diye bir şeydi. Meclis üretme kurulu üyesi tanımı çok basit. Meclisin üyelerinin tüm haklarına sahiptir. Yani meclis üyesinin hiçbir farkı yok diyoruz. Meclis üyesi proje önerebiliyorsa meclis üyesi de önerebilir. Yani hepimiz meclis üyesi gibi davranmamız lazım. Burada olmamız bize proje öneriminde bir ekstra bir şey sağlamıyor. Bütün sesli yazılı tartışmalar kayıt altında alacaktır ve herkes açık olacaktır. Evet. Mail grubu ve bu toplantılar. ve Bu kayıt altına alınmayı da basitleştirmek için başka bir şey yapacağız. Ses kaydı değil direkt canlı yayın yapacağız. Olay bitecek. Yani basacağız. Canlı yayında verilecek. İsteyen o anda katılıp dinleyebilecek. Daha Mesela, sonrasında. Kayıtlar. Daha sonra. Ya, kayıtlı olan canlı yayın. <gülüyor> canlı yayın artık kayıt şeklinde olacak. Hı. Tekrar da elde gidecek. mail grubu şu ana kadar kapalı mı açık mı bilmiyorum. Kapalıysa arşivleri sileceğiz. Ya da diyeceğiz. Sonra kalanını yeniden açacağız. Bunun üzerinde var demişti dışarı. Yok mail grubu. <gülüyor> Google Drive'ı da açabiliriz. Yani ya. Bundan ha, sonra bu yazışmalarımız aslında Herkese açıyorum. Tamam. Evet. Tamam. Ya yani bizim mail yazışmalarımız, hmm. sizli grubunun yazışmalarını herkes izliyor. Evet. O da tartışmalarla adam gibi bir yere çekecektir. Evet, yani yazdıklar. Eee, eee meclis üyesi ya da dışarıdan önerilen projeler. <gülüyor> projelerin infolarında e, nerede yazılıyorsa, Facebook'ta yazı olarak yazılıyorsa da, tasarımı yapılıp posteri yapılıyorsa da yapan kişilerin adı yazsın. Tamam. Ki bu da meclisin e, projesi olmadığı. Her zaman bir daha şey demiyor. Ha 1 sosyal asla... medyadan sosyal medyadan evet, nasıl yayınlanacak? Evet. Şeyde, nasıl olacak? Evet. Daha şu evet. evet abi aynen. Dikkat e, edin. Şeyin eee meclisin O zaman Ali'nin e, hangisi demişti? Meclisin Doğru. Otomatik mağlantı yani. Reflektiği için zaten... Evet, evet. Ben bunu evet. başlıyordum. Bizim harcılık için bir insettiklerimiz var. Biz insettiklerimiz de Tabii başka bir ama... işte 256'nın projeleri olarak geçiyordu. Projenin altına projenin sahibini kazıyordu. Ama normalde hani biz 256 mesela bu arada 256 olarak kazanıyorduk. Yani 256'nın işte bellek teftiri projesi. Proje sahibi yaratıcı olarak geçiyordu biz de. İnsettikçi doğru bir yöntem ama meclis olduğu ben zaman işte yaşıyoruz. Evet farklı geldi onun üzerine benim hayır bu benim dediği şimdi ben mesela o değildi olarak, bırak şimdi böyle Niye bu kadar da yok ya bu da falan gibi düşündüm. İşte benim kafamdaki Anladın mı? Evet hani yani, benim kafamda Peki Raufet de öyle algıladı. Bence kafamdaki... Rafet de öyle algıladı. algıladı. Evet. Ya yani niye öyle bir şey buldu? O zaman niye bu diyor? Tamam. Ya bir de şey e... şöyle yazdım. Projede e, kök şey kök saat 29'u bulunmalı Sadece logoda masallarım var da öyle hayvan yatacaktan mesaj yazmak bana abes geliyor onu söyleyeyim. Proje adı ve sahiplerinin her türlü iletişimde olmalıdır. Mesela bu, bu projede hazırlanan logosu var. Sadece hurda hmm. projesi işte yapmış arkadaşlar. çok güzel bir logo tasarlamış. Peki e, bunun altında bir yerde ne? köşeye ha, KSM koyacak bitirecek bu kadar. Zaten yani KSM bir çatıysa, tamam Küçük bir yerde durması gerekiyor o kadar. Her yani, yani, projede bir eser ismi yazmamız zorunda da değil. Kanserine bir olması. çatıdır. Kaseme yazsın. yazsın. O, o güzel bir tane. Meclise yazayım onu. Meclis. Kaseme dedi karakteri. buna sonra tabii Şimdi devam ediyorum. Arada meclis üyesi. Bütün tartışmalardan çıkan kararları, özetler... Ee, ve bir formatta yayınlar. Özellikle bu da önemli bir görev olduğu ortaya çıkıyor. Bunu yapmadık iyi. Ee, diğer odaklarla ilişkileri kolaylaştırır. Meclisin görevleri bunlar. Temsiliyet en önemli motivasyonudur. Ee, MYK üyesi arda arda 3 toplantıya katılma söyledikten çıkar. Üye sayısı karar alma yetkisini kaybederse meclis tekrar toplanır. Falan filan. Ee, burada bir yaratan var. Bunlar meclisinmiş. Ha, arka arkaya 3 toplantıya gelmedi. Bilmiyorum arka öyle gelmedi. dedim de yani onu değiştirebiliriz ya. Çok önemli değil yani. Atıyorum kaç yüzde %60'ından fazla katılma zorunluluğu vardır. Yok bence olsun, yok. olsun hiç toplantı. 3 toplantı. 3-5 diye tamam. tamam. Tamam. Okey. O zaman ee, de Devam ediyorum. Meclis üyesinin Hı. özelliği şu. Proje önerebilir. Oylamalara katılabilir. Bu kadar. Bir de şu. Bu galiba online oynamayı artık açmamız lazım. Çünkü ben mesela toplantıya gelemedim. Ama orada bir online oylama olursa, olsaydı yapardım meclise. Mesela yani online oylama şey yani. Birisi yazıyor bu diyor önerim. Tamam mı? Online bir oylama var. Evet, hayır. Yani, yani evet, evet, evet. O zaman, evet, oylama Evet, yani meclis aynen öyle, aynen öyle. İzledim. Tabii tabii, onu demek istedim. Ya yani meclise katılamadım ya son toplantıya. Ee, yapılmalıdır diyorum online. Onu ekledim. Tamam. Bunu altyapısını çalışacağız. Toplantıda e, bu projeler nedir mesela işte e, ben diyorum ki eee işte edebiyat kulübü kurmak istiyorum. İstiyorum. Tamam. meclise edebiyat kulübü kurmak istiyorum diye e, bir proje sunalım. Yoksunabiliyorsun. Bir proje formatı. Yaptık <gülüyor> onları işte web, webde var ya. Hiç öyle bir şey daha i̇şte yok. İşte bunu, bunu milletleştirmemiz lazım. Proje formatı yok. Bak, proje içeriğinin formatı yok. yok. Zaten ha. ilk problem oradan çıkıyor. Onlar da tartıştığım noktadır. Ben madem meclisin projesi etirse niye bunu gökyüzdeyim diye sordum ya. Ben şey olarak üçümüzün adına o projeyi bildirim. Peki. Meclisin mekan talebiyle ilgili o formatta çalıştığımız rükman nerede? Ee, i̇nternette duruyor ama bak şu değil. Yok yok. Meclisin İçeride mekan Öyle bir şey yok. Yok, yok, yok. yok yapılmadı ya. Meclisin mekan talebi sözlü kurulmuş bir yetişim <gülüyor> diyorum. Ben de Söyle zaten şurada abi. sorun görüyorum. Meclis mekan talebi etmemeli. Meclis üyeleri meclis ben, için mekan talebi edebilir. Yani çünkü ben mekan, talebi sadece, hani, yani, çünkü ben mekan talebinde vermiş. bulunmuyorum belirlen şahsen. Kimse de beni bulunmaya ikna edemez. Çünkü Hiç ben meclis yok, için sorunu yani evet, her türlü yani. projede bütün me me me meclis üyesi o projeden şehitli olurdu. Aynen öyle ya. O mekanda yapılacak her şeyden de bütün bir şey... Sonra e, biri gelecek ya. bana, orada goy goy yapılıyor. Evet. Bu kadar şey yaptınız, hakkını yediniz insanların diyecek. Ben onunla mı uğraşacağım abi, bana ne yani? <gülüyor> Çok tehlikeli. E, hani önceki toplantıları yaptığımız mekan, o belediyenin bize tavsiye ettiği yer değildi, değil mi? Geçici olarak tavsiye ettiği yer. Geçici olarak. Yani şey diyorsun değil mi? Yerdenmini Sanat Merkezi. Evet, evet. evet öyle. Yani etkinlik için bahsetmiyorlar. Anladım. Daha fazla da anılabilir. Ama yani. tamam ben hadi sadece sanatçıların şey olduğunu düşünüyorum değil mi? Değil değil, değil canım yok öyle şey. Ama açıklar yani bayağı da yararlananlar, prova için ha, çünkü kullananlar şey falan filan var de, yani. Hani, o zaman o mekan, e, istediğiniz mekan zaten oradan... Evet, şey önerebilir. Ama zaten belediyenin tam bir şey yani. O, yani kötü de değil aslında. Herkesi yam atıyor. Kimler büyüyor diye bakıyor onları hafif aff muhattaba halini alıyor falan filan yani. Onu yapıyor aslında belediye. Bize de yem attı. Evet, tamam. Tabii canım bu sürü grupla. Gayet realist. Şimdi devam ediyorum. Ben çok neler vardır? Yani... Proje şey komisyonunu var. kuruyoruz <gülüyor> o zaman arkadaşlar bunu sunuyoruz. Proje komisyonu amacı şu. Proje komisyonu yalan bir şey. Psikolojik bir şey. Buradan proje muhabbetini atmak için kuruyoruz. Evet. Proje komisyonu amacı beraber hızlı proje üretmek için kurulmuş bir yapıdır. Proje evet. önerebilir. Tüm meclis üyelerine açıktır. İç gruplar oluşturabilir. Beraber çalışma zorunluluğu yoktur. Yani proje grubu kendi içinde alt gruplarda oluşabilecek şekilde alınanıyor. Orada birkaç arkadaş oturup biz proje e, evet. yazabilirler, evet, yapabilirler. Evet. E, gelip bize de sunarlar bunu. Da yürüler, bu da yürürler. Aslında bu meclis üyelerinin proje yapmasından bir farkı kalma. Evet yani ben de, de diyorum ki işte... Ya Ali bir proje önereceksin, <gülüyor> proje grubu toplantısını önersin, paşalar gibi yapsın, yönetsin, yürütsün. Ne güzel işte abi. Ama ben meclis üyesi, yürütme kurulu üyesiysen bana ne o projeden ya? Ben en fazla veto etmek mesela, bakarım çok tersse. Arkadaşlar oylama yapalım derim, veto ediyoruz, ederiz yani. Çok ayrıntısına girmenin alemi yok. Sen şey demiştin ya, peki her projeyi bunaylayacak mıdır? Nasıl bir şey olacak? Demokrasi bir ilgi kullanmaysa, yapar güzel şey. Meclis mekanı olursa, diye soralım. Yoksa her her Bence mesela mekan kullanımı da bireysel olmalı yani mesela ben öyle bir şeyde olsam mekanın başına bir kişinin geçmesini bütün yapıyı onun karar vermesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yani temsiliyet, temsiliyet yerine çünkü temsiliyet me mekan gibi bir şeyde aşırı bir iş çıkartan bir şey. Onun yerine dönemsel şey yaparım. 6 ay Talat abi senin mekan istediğini yap bizim sunduğumuz Altaş'a ben seni değiştirdik bir sıra vardı. çok uzadı. doğru Yani üç kişi biz sorumluluğunu alırız dedik. Daha sonra bir yıl sonra bakırlık bir başkası. Bunlar ne çalışıyor zaten? Oralarda problem. Bunlar nasıl kadar da çalıştı yani? Ben yazıyorum. olan ne? Yürütme kurulu yürütün ya o şeyi yapıyor demesin diye. Ya mesela onun şeye bağlayın abi. Yani yürütme kurulu işte adayları meclisin katıldığı sanat meclisin toplantısına belirlenir diyebilirsiniz. Eğer katıldığı sanat meclisi varsa diye de yazın. çünkü Olmaya da bilir. E, bu yani mekan sanat meclisinden daha uzunluğu. Ah, meclis aynı grubu a ah, iyi gidiyorsunuz abi derse aynı grupta devam aynı eder. Devam yani. İçeride. Ben de öyle olmam. Bence değişmiyor. En azından bir dönem değişmiyor. Yani. 1-1-1-1. Çünkü zaten iyi bir grupsa birileri oraya şey oluyor. aday olup diğerlerini bırakır. Zaten yani. ya, ortaklaşa şey yapılmış bir proje yapılmış olacak. Diyelim var olan şu anki proje üç kişisiniz. 3 kişisiniz değil de Tuncay'ın sorumluluğunda bir sonraki sezon şeyin Albin sorumluluğunda bir sonraki Aynen. sezon diğerinin sorumluluğunda diğerini da, da, da, da, da zaten. resmi karşılığını falan da bilmiyoruz yani. Böyle çalıştığımız için <gülüyor> resmi bir iş yapabilir miyiz? Yoksa evet. bekleyip sadece evet. danışman olabilir şimdi. Ben bir şey de tavsiye edeceğim. Bu yapılan projelerle ilgili meclis görevini yapmamış oluyor. Bir sürü şey konuşuyoruz ama asıl tavsiye kısmını yapmamız lazım. E, Hurda projesini bilmiyorum, e, mekan projesine ayrıntıları okumadım dosyanızı okumadım. E, ama çıktı çıktıklarında şunu anlıyorum. E, tavsiyem şu, e, burada pazarlama e, işte bilmem ne üretim haricindeki mekanları biraz geride tutalım. Yani kütüphane koyuyorsak 5 metrekare koyalım, Kütüphane'nin durumunu biliyoruz zaten, Böyle bir şey yok. Yani kütüphane kullanılır ve 5 metrekare açmak istenirse açalım e, ama insan şey olsun, üretim ağırlıklı mekanlar tutar. Yani bizim şuradaki en büyük sorunumuz o, e, atölyelerin en büyük özelliği o. Yani biz üretimi seven insanlarız, e, Topluluk oluşuyoruz diye pazarlama, bilmem ne, tanıtım, büyük Ailesi. organizasyon, meclis gözüksün falan gibi kafalara girmeyelim. Yani, proje mekanı diyorduk biz proje tamam. mekanı. Evet, proje mekanı büyük tutalım, oranın yapısını iyi karar verelim, evet. dağıtık yapalım falan filan. Onu tavsiye ediyorum yani bütün projelerin. Evet. Diye. Bir şey soracağım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben burayı açabilir miyiz? Açıyorum. onu. Ben kapıyı <gülüyor> kapı <gülüyor> açıyorum. Kapı <gülüyor> şey şey ben başka şeyi Ben sana açayım. Yok hiç problem. Tamam. Niye başka? Ha? Evet hadi Şu... Balgerin Balgerin yapalım dedik. Surmu. Meslekte Burası yazın kapanıyor ne demek yazın burada. kapanıyor falan, burayı burada yapalım bekir, bekir. gibi bir şey çıktı. Kapan Yani dedim derim. Abi sen Ayrıca ben, ben bağlı mısın? Evet, orası ka kapanmıyor, turistik anlamda çalışıyormuş. Bir de biraz Ali şey yaptı, benim istediğim formattan farklı bir... İşte bak böyle sorunlar çıkıyor, yani ben kafamdaki projeyi yapamıyorum mesela. Biraz da ondan şey yaptım. O mesela onu çok fazla formal bir yapıya soktu, sanat eleştirmenlerinin falan. Ben daha sanatçılar ve sanat öğrencilerinin e, yaptığı bir şey kafamda var. Çünkü sen ihtiyaçtan ona gidiyorsun. Evet, evet. O var olan o tüketim olsun, şeklini oraya koyuyor. Evet. Yani ben o yüzden şey yani bunu, bunu çözmemiz lazım bir şey yapamıyorum. Abi canın ne istiyorsan onu yap. İçinden ne geliyordu? Çünkü o projeyi sen yoksa yani e, ha şöyle bir şey oldu okul bitti. Bu benim için bir şey. Ben o yüzden şey e, sonbaharda yapamadım. Hayır, ne olur ha? Ne oluyor, Niye? Yapalım abi, niye yapıyoruz i̇şte ya, o bu kadar kişi toklansak güzel ya. handikaplar tamamen yani bir proje anında bile gelebilir yani. yani doğru, doğru. öğrencileri e, entegre etme gibi bir derdim olduğu için. Var, öğrenciler de aldım. Ama şey yapabiliriz. Hepsi sağlıyor ama. Yerdeğilmenli sanatçılarla yapabiliriz. Tabii öyle yapalım abi. Ben de geleceğim. Hepimiz yapacağız yani. Yerdeğilmenli de diyeyim işte. Tamam, sorun şey. sorunlar çözüldü artık hayatımız... Hayır, sorunlar çözülmedi. Şimdi ya. bunun mesela, belediye Biz toplantısında buna... şimdi ben çıkıp sizin buradaki konuşmanızdan bağımsız konuşma yaptığımda, sizin bütün konuşmanızı hiçe saydığımda bana benimle nasıl başa çıkacaktınız? Bunu, bunu çanalım. Hepiniz yok mu? Evet. Varız. Ben çıkıp... Hayır, birlikte gitmiyor musunuz konuşmaya? Gidiyoruz. Tutturayım tamam. Belediye toplantısına hep birlikte Hı. gidiyorsak Hı. E, şu olur öyle yanlış olacak diye e, ben siz de başka yok tam öyle değil diyor sürekli bu düzeltmeyi yapmak durumunda kalırım. Yok yani birbirinizle bunu bir kişi konuşuyor. Bir kişi konuşuyor. Belediye toplantı sizi yok toplantı gelecekler. Belediye toplantısında aslında evet. Ali bizzat kurulun kendisini eleştiriyor. Orası onun yeri değil bu açık yani. Adam toplantıya gelmiyor orada eleştiriyor ben bunu istemiyorum. Yani. Yok o herkesi temsil edici için orada konuşuyor. Sen niye geldin? Söz birliği yapacağız ben pesi sorun Yani ben şey dedim, ama gelir toplantılar hani şey oluyor. Zorunluluk altında hissedip vakit buldukça gelinmeyecektim. Tabii bizim kurallarda bir daf var. Diyor ben onu da baş edemiyorum kendimle bunu baş edebiliyorum. Yani şimdi biz belediyede görüşmeye gidiyoruz. Belediyede görüşmeye giderken buradaki kurul toplantıda bir şeyde mutabık bizim belediyeyle konuşacağımız şey ne var? Biz bir şeyler yapıyoruz enkomb soruda sizi bekliyor. Siz ne yapacaksınız? Sır keseceksin. Evet, yani evet. Siz şimdi bizden anlamsak ama siz ne yapacaksınız diyecek diyecek. bizi? Yok o arada dedim ben, ben mi? dedim ya işte şöyle bir şey dedim falan da var hepimiz beraber olalım. Üşş, yapalım şeyi bitirme. Orada orada Kalk. Biz bunu konuşmaya gelmedik. bu başka bir konu var gündem olarak. E, orada bir, şey bir, yani. bir birisi anlatsın. Birlikte değil mi yada beraber? Bahagel konuşmuş belediye toplantısında yapmak istiyor. çağrı konuları durumları sen anla. Oldu tam ben Tamam. Evet. Oyladık, oy birliğiyle. Wagner ve Çarı, Çarı. Wagner ve Yok ya. Sözcü, sözcü, sözcü, sözcü, sözcü olur, olur. Sözcü, sözcü, sözcü olur. Tabii, sözcü, sözcü olarak olur. burada iki arkadaşımız sözcü. ha unutulursa da Çarı da girer orada. Hangi grupta da, da biz şey yapmayalım. Ee, burada, biz e, Hayır, de... şunu yapalım. Ee, diyelim ki bakın biz bu kararları alacağız diye bunu gruba mail atalım. Aksi bir görüşü olan varsa onu da oylamaya sunmak için onu meclis, da hazırlasın. Evet, sonradan da problem çıkıyor. İnsanlar kıyaslayabilsin. Evet. Çünkü ben mesela bu kararların doğru olduğuna inanmıyorum. Şu bu kara yaptığımız kararların doğru olduğuna inanmıyorum. Doğru olduğunu düşünüyorum. Yani doğru olmayabilir. Hata yapabiliriz. O yüzden varsa bir alternatif. Biri konuşsun. Mecliste oynayalım ikisini yayına koyup. Adam gibi. Yani şunu yapmayalım. Lan, lan, burada olmayan 3 kişi... Tamam iş, işte. belki adam güzel olur, bir plan işte, çıkartacak olur, abi. Şey. Temizliği, yani, temizliği. Temizliği. Yani, kadar, Hayır, bak, orada her yer, yer bence bu yani kritik şeylerinden hepsi bu yapacak. Bunu dinleyecek. dinleyecek, bu, bu son toplantının kaydı dinlemeyecek, dinlemeyecek. Başkiri işte. yazdı, o, yazdı. yazdı. Yok abi, şöyle olacak. Meclise böyle bir önerimiz var diyeceğiz, biz bunu oylamaya gideceğiz. Meclise sunumu yapıyoruz, böyle bir çizelgemiiz var. Bunu sunuyoruz. Bu çizelgenin dışında farklı düşünen herhangi bir arkadaş. Meclis toplantısı şu saattedir, şu saate kadar getirdiği herhangi bir çizelgeyi de oylama olarak soracağız. Evet, bu kadar. Bu şeyler de kabul edilmiş. Sözde sözler. <gülüyor> evet, ya ama şuna bir şuna okey. Biri itirazı varsa 3 dakika konuşur yani. Bir sorun yok. Çünkü tartışma gerekebilir. Ne zaman toplanıyoruz bu arada? Ne oldu belirleyelim, ben geleyim. Haftanın ilk salısı ya da ilk cuması. Cuma. Olması. 5 Haziran Cuma günü saat. Birisinin öncekini cuma yaptı. Şimdisi salıya doğru. Yapma ya ben gelemem. 5 Haziran Cuma. Salı çok yakın ha, yani. Yakın cuma yakın yapalım. yapalım. Yok <gülüyor> <gülüyor> salı gelemiyor. 5 Haziran Cuma, cuma günü kadar. kadar 5 Haziran Cuma uyuyor mu herkese? Toplam Be tavsiye edeyim mi? <gülüyor> bir <gülüyor> bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Toplam ne zaman bilmiyor. Şu haftayı sen odanın önce bir salıya. Yok, 15'ine kadar yani ayın ya. 15'ine kadar... Hafif, sen de bir bir toprak Ayda bir meclis toplantılığımızın olduğunu o da tuttu. Belediye de belki çok çok ...netleştirdik ha, belediye. Ayda yani, bir... İşte evet onu görmek ekliyor. Bak, galiba. Oluyor. Ya arkadaşlar öncesinde sonrasında olması ne değiştirir inanın bilmiyorum. Yani Arın bu zaten oluyor. öyle mi diyorsun? Tamam o zaman onun isim olduğunu nasıl öğreneceğiz? Aynen, ben ben arayın ben bir arayın abi. Öyle bir şey. Okay. Evet hafta içi. Ha evet, hafta içi Peki, Peki, diyor, cuma var. Var zaten cuma günü, haftanın son günü yani, o arada doğru beklememiş onu yasalı yani, ya, ya cumadır bizim zaten toplantımız. Onu da cuma diye koyalım. Cuma gününe kadardır. ile olan bütün şey konuşulmuş olacak. Onun üzerinden cuma şey, günü. De şey. Bizim önümüzdeki cümle. Cümle. belediye önümüzdeki cuma cümle. normal ben sözü 500 toplantısı yani anladım. Hani. Yok. Belediye. Var işler var. Belediye var. konuşması var. önümüzdeki hafta içi. Yani biz tür aşamalı, aşamalı olabilir. Belediye konuşması erteleyemiyor muyuz arkadaşlar? Ethan Seçimden önce Bence seçimden sonra olsun ya seçimden önce <Gülüyor> olmasın. Seçimden seçim geldi yani Yap, yapma. Yani bizim amacımız hani seçimden önce bir şeyler evet. olur diyorduk. Evet. Ol. Yani ya, bir bak, haftada mı? Oyu Sen anlatacaksan. Saçılma görüşmede. Sen aktaracaksan. O gün şu an belli değil ya. Tamam. Okey tamam beraber kararı ver. Ya bence onu bir sonraki haftaya atalım. Yani koştum yendiği seçimlerden sonra olmasının ne zararı olacağı ben anlayamadım. diye ben aldım random diye şey yapacağız. Ali arayalım Şu abi onun arasını zay diyeyim var mı telefon onun? Şarjım bitti. Vay neyi soruyorsun? Bir de be, toplantısı Karar verin. Çok erken saatlere yakın. Erteleyelim yani ya da almayız sen. Son haftaya atarız. Ben seçimler, gitmek kaldım, ne kaldı, seçimler, seni mi bıraktım? Aygın seni mi bıraktım? Yoksa Çünkü Meclis toplantısı var. Göstetim, oraya doğru geldi. Bir de yaşamsan duyensizliği bir tarafa bıraksak, bir ben bir Kendisi dışında diğerini kullanmama durumu bir tarafa bıraksak. İnanılmaz, mutlu, huzurlu, mutlu. Yani kendine güvendiğin kadar arkadaşına da lütfen güven, tanıştığın insanlara da lütfen fırsat güven. Evet. güven. Fırsat ver miydiniz? Güven abi, fırsat ver. Onun bir şey realize ettikten sonra, eyvallah, oturalım, o realize edilmiş durumun her türlü şeyini tartışalım ama hiçbir şey o kadar realize değil ki, varsayımlarla ve kaygılarla onu ötelemekten Artık, yani. Yani, şey yani oluruz yani. o zaman e, hafta Cuma günü diyorum ben toplantıya. B7'de sonraki hafta yapacağımızı varsayıyorum. sayıyorum. Okay miyiz? Cuma günü olan Evet kaçta oluyordu? Yedide mi oluyordu? Evet. Altı buçuk diyorduk onu galiba biz duyuruda. Değil mi? KSM Topantı. Desin abi. Kıyafet. Ya Allah Allah bir şey olmaz abi ne olacak yani ben bu kadar acele hepimizi anlamıyorum. Yani arkadaşlar bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Biz gerçekten Hiçbir bir sanat müdürlüğü kurmak istiyorsak bunu iki yıldan önce de kurabileceğimize inanıyorsak boşa konuşuyoruzdur yani. Yani çünkü bizim ortak bir kültürel altyapı kurmamız gerekiyor ki beraber bir şeyler yapalım. Yani ne olur bu meygunlu tartışmalarda ben çıkıyorum ben gidiyorum yapmayın lütfen evet. yapmayın çünkü <gülüyor> kavga etmeyin. Hayır zaten. Kavga söylüyorlar. Evet. <gülüyor> Hayır. Kavga anı tamam mı? Yani gelişim yapabileceğin tek an. Normalde zaten gül, gül, gül, gül yaşarken zaten bir gelişme falan olmuyor. Kavga anında zekice bir şey yaparsan, yöntem bulursan gelişme yaşıyorsun yani. O yüzden tanışma gibi de, de başta evet, geldi. Evet. Bana da sonra bir Şirindan, hani, çok, çok da çıkmadı aslında canım yani şu an. Çok da çıkmadı evet çıkmadı. sanki var varmadan ama. Ben çok gerildim ama çünkü hani evet. mesela şey Rafet kızdı ya niye yazmıyorsun. Ya şey gibi oldu taraf Ya Biri o ikincisi de taraf olmak ki onun dediklerinden aklıma yatanlar var. İşte buradan aklıma yatan, şuradan aklıma yatanlar Ben hani. Evet, sadece bu böyle haklı değil ki durumuna giremez mi? Sen orada mal edeceksin, videonun paylaşılamışsın. O konumda tutuyoruz, sonrasında. Herkes duyuyoruz, hata alakası. Gitti işte ben kaç <her> kere <gülüyor> açtım, yazmaya başlamam, hop bir mesajdan mail daha düşer. Ne oluyor ya? <gülüyor> Diyorum, <gülüyor> bir dakika tekrar silin. 20 dakikada yazacağım, hop <gülüyor> bir şey daha düşüyor. Bir dakika da aynı, okumamdan <gülüyor> gerek yok. beş kere aynı şeyi yaptı. Ne yapar? Tamam, şimdi ben yapabilirim. Yanlanda resim yapıyorduk yapı daha ayrıntılandıralım derim arkadaşlar. Şimdi mecliste projeleri tartışıyor muyuz? Mecliste projeleri tartışmıyor. Yok, yürütme kurulunda. Pardon. Yürütme kurulunda burada projeler tartışılır mı? Tamam. Yürütme kurulunda tartışılır ve oylanır yani. Kurulunda projeler eee bir dakika oylama yok abi. Tartışılır. çok çok şey görüyorum o, o şeyleri oynamayı meclis mi yapıyor temsilci bu? Yok bir şey de, diyeceğim orada şöyle bir şey var diyor. Projede <gülüyor> bir kurun e, şey yapalım. Alo. <gülüyor>